Tebbet Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. Beş ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde, sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Ebu Leheb, Hazreti Peygamber'in amcası olmasına rağmen ona düşmanlık edenlerin en başında geliyordu. Karısı Ümmü Cemil de bu düşmanlığında kocasına katılır, hatta zaman zaman dikenli çalılar taşıyıp Hazreti Peygamber'in geleceği yollara dökerdi. Surede bunların hem bu düşmanlıkları hem de bu yüzden uğrayacakları azap dile getirilmektedir.